Rahman Rahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Genç kardeşimizin sorusu üzerinden evliliğe nasıl niyet edeceğimizi konuşuyorduk. Hocam, kardeşimize yeni bir başlıktan Evliliğe başlıkta, nasıl niyet edeceğiz? Evliliği bir ibadet gibi görüyoruz. Namaz evet. değil ama ibadet. Çünkü ibadetten biz Allah'a kulluk anlıyoruz, evet. değil mi? Evet. Evet. Kardeşimize şöyle bir tavsiyede de bulunmuşsunuz hocam. Yeni oluşturacağın hısımlık, akrabalık üzerinden mümince bir ülfet ortamı oluşturmaya niyet et. Bu evet. başlığı açalım istiyoruz bu programımızda da. Ülfet kavramımız var burada. Hısımlık, akrabalık yeni evlilikle birlikte karşımıza çıkıyor. Bir defa ülfeti tabii açmak lazım. Evet. Ülfet Yabancı bir kelimeye kadar düştü mü Abdülbayk hocam sizce? Çok kullanılmıyor artık hocam. Ama Elif ismi var. Evet. Değil mi? Elifi herkes harf adı zannediyor. Mesela Elif diyorlar kızın adı. Elif B, T, S gibi zannediyorlar. Öyle değil. Elif ülfetten geliyor. Ve doğrusu Elifedir. Evet. Elif erkek adı. Elife. Ee, yani uyumlu, geçimli ve yaşanılabilir bir tip. Hadisi şerif bunu açalım biraz salafiz geniş başlayalım. Hadisi şerif nasıl buyuruyor? La hayrafi men lem yulaf ve lem yulaf. Ülfeti olmayan da hayır yok diyor Efendimiz sallallahu Azze ve sellem. Ülfet yani geçinebilir geçinilebilir geçinebilir geçinilebilir. Mümin böyle bir insandır, böyle olmayan dinsizdir, cehennemliktir demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Hayır yok onda diyor. Hayır yok demek yani ticarette yapamazsın onunla, evlilikte yapamazsın hatta yolculuk bile yapamazsın. Onlar radıyallahu anh'a Allah razı olsun ee, hani birisi şahitlik yapacak da tanıyor musun bunu diyor da tanıyorum diyor. Yolculuk yaptınız mı beraber diyor. E yok, e nereden tanıyorsun sen bunu diyor. Her gün mahallede görmekle bir insan tanınır mı demeye getiriyor. Onun için ülfet kelimesi sözlükte var. Bizim gündemimizde yok. İnsanlığımızda olmalı. Ülfetli mümin olacağız. Yani her hanım, her erkek elif olacak. Elif yani geçinilebilir geçinebilir. Bu ne demek? Yani sen iyi sinyaller vereceksin, algılarken de iyi sinyalleri algılayacaksın hep. Ee, bu insanın evliliğinde küçük ve büyük boyutuyla iki türlü ihtiyaç oluyor. Bunun bir boyutu insanın eşiyle ...uyumudur. Bir başka boyutu da... ...biraz daha çap olarak... ...bundan küçük... ...yeni çevresiyle... ...ve... ...evliliğinden sonra... ...değişime uğrayabilecek... ...kendi öz ailesiyle... ...uyum sağlamak. Bunu... ...böyle uzatıyorum ama zannediyorum... ...oturuyor değil mi evet, sistem evet, hocam? Problemi. Neden? Şimdi... İyi bir insan hanımı ile iyi geçinen, kocası ile iyi geçinen diyoruz. Yeterli değil ki. Hayat bir kadın, bir kocadan ibaret değil ki. Bunun küçük ve büyük bir boyutu daha var. Sana kaynanan, kaynatan görümcelerin, eltilerin, kayınçoların bir grup geliyor. Yeni bir ilave bir grup geliyor. Bunlarla e, ülfet kurma, geçim, geçinebilirsin, geçinilebilirsin olma boyutu var. İde, sen evlenmeden önce bir ananın kızı, babanın kızı, bir ananın oğlu, babanın oğlu, birisinin kardeşi, birisinin ablası, birisinin yeğeniydin. Onlar sana işte ne diyorlardı? Geçinilir, geçinebilir bir insandır diyorlardı. Evlendikten sonra kendi öz yakınlarınla bir değişim yaşıyorsan sen, bu geçinebilir, geçinilebilir vasfın değişiyorsa, evlilik senin için idare edemediğin bir yüke dönüştü demektir. Onun için eskilerin bir sözü var, benimsediğimiz manasında değil ama çok güzel anlatıyor. Derlermiş ki, kızı everdik, evden gitti, erkeği everdik, elden gitti. Yani kız zaten evlendi, kocasının evine gitti, kaybettik onu. Ama oğlumuzu evlendirdik, elimizden gitti, bizim değil artık. Bu söz atasözüdür de ne kadar doğrudur, ayet değil, hadis değil. Ama hocam hayatın içinde çok müthiş oturuyor bu. Mesela bir anne evlendirmeden önce oğlu için 100 puan veriyorsa, evlendikten sonra da bunu... 80 puana düşürüyorsa evlat zayiattadır. Yani evlilik kendi ananı e, kaybetme, annenin gözünde puan kaybetmeye neden olmamalı. E, elbette tabii ki her akşam elini öptüğün annenin, yemeğini yiyince teşekkür ettiğin annenin sofrasında değilsin artık. Ama o ortada oluşan boşluğu dolduracak bir kabiliyet göstermek zorunda. Evlilik sadece Evin ekonomik masraflarından ibaret bir yük değil ki. Burada bir açılım yapıyorum. Yani evliliğin ülfeti bir, hanımımla, kocamla, bir geçim. geçim. Bu geçimden neyi kastediyoruz? Geçinebilir, bak geçinebilir, geçinilebilir insan olmak. Çift taraflı bir uyumdan evet. söz ediyoruz yani. Çünkü ben evliyadan bir zatım, bakma bu geçinemiyor benle demek bir mazeret değil. Ne biçim evliyasın ki? Kötü bir insanı idare etme kabiliyetin yok. Bu bir eksiklik. Yani iyilik yapana karşı iyi olmak bir maharet değil ki ne yapacaksın ki adam iyilik yapıyorsa zaten. Yani kadın zaten iyi bir kadın. E sen de elbette iyi olacaksın. Geçimsiz, dili uzun, eli kısa yani kapasitesi zayıf birine rağmen sen eksik kalanı dolduruyorsun. Ve evliliği başarılı hale getiriyorsun. La خَيْرَ ف۪ي مَنْ لَمْ يَعْلَفْ وَلَمْ يُعْلَفْ Geçinemeyen ve geçinilemeyen de hayır yok. Demek ki bir enerji alma kabiliyetin olacak. Enerji verme kabiliyetin olacak. Bütün hayatta ama bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu evlilik için söylemiyor sadece. Yani Müslüman böyle bir insandır diyor. Bu sen böyle bir başarı elde edesin diye. Allah... Celle Celaluhu değişik bir mahlukat yaratacak değil. Bu mevcut çevrende olacak. Bu bunun birincisi anne eşler, baba. Şey, eşler. Eş, eşlerin birbirlerine karşı. Kadın ve erkek ayırmıyoruz burada. Evliliğin kadın erkeği yok hocam. Yani evlilikte allah Teala bir düzen kurmuş kadın erkek hepimiz aşağı yukarı aynı sorumluluğu taşıyoruz. İkinci olarak senin istatistiklerine yeni katılan kaynana Kaynata. Kadın için, erkek için aynı ama bu. Kaynana, kaynata. Ee, hanımının, kocanın, erkek kız, kardeşleri. Belki kaynatanın babası, annesi yani dedeler. Ee, kaynata dede. Ee, kaynana nene olabilir. Ee, büyük bir aile iseler, yarı ilgi alanı da olsa eşinin dayıları, amcaları, halaları. Onlar anne baba gibi değil hiçbir zaman. Mesela kuzenler, kayınlar gibi değil. Yani o çapta değil ama bir halka var. O halkanın bir noktasında onlar da duruyorlar. Yani diyelim ki kaynana ve kaynata ilk 90 noktasında, 12 atış noktasında duruyor. Kardeşler 19-8 noktalarında duruyorlar. Onun dayıları amcaları 5 4 yakınlık arttıkça bizim alakamız artıyor. Bunları ilgi alanına koyman yörüngede uyumlu bir dönüş onlara ve kendine sağlaman çarpışmadan yaşaman onlardaki muhtemel olumsuzluklara rağmen ama onlarda, yani meleklerden oluşmuş bir akraba topluluğu içerisinde senle sen ateş olsan yakamazsın onları zaten. Önemli olan akrabanın bile illallah ettiği denir. Bilmiyorum sizde böyle bir deyim var Öyle mı? Bilmiyorum. İllallah yani Allah'tan başkası bununla uğraşamaz hmm. anlamında. Öyle bir tip belki olacak. Yani akraba kendisin ondan kaçmaya çalışacak. Buna rağmen sen singer gibi sana çarptığında o kendini de bulacak. Sen de zarar görmeyeceksin. Bu bir bedel ödetecek mi? Ödetecek tabii. Yani Allahü Teala buna sevap veriyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir Müslüman tipi istiyorsa, e bedelsiz ne var bu dünyada? Doğum bedelsiz mi? Evlenip yabancı bir insanın dairesine girmek bir zahmeti yok mu? Çalışmak, para kazanmakın bir zahmeti yok mu? Ne var? Uyumak bile zahmetli hocam bir sürü üstüne... İki kiloluk battaneyi çekiyorsun. Uyumanın bile bir sıkıntısı var ya. Yani sinek uyutmuyor. Sinekle mücadele yapıyorsun. Yani ne bileyim dünyada ne var? Su içmenin zahmeti var hocam. Biraz derin nefes içtimip boğuluyorsun. En evet. azından gidip dolduruyoruz bardağı dolduruyoruz. Ya ne zahmet hakikaten dolduruyorsun bardağı. kaldırıyoruz. Yani zahmetsiz bir şey yok bu dünyada. Dolayısıyla bu akraba yeni akraba yani hısımlıktan kaynaklanan, e, nikah bağıyla gelen akraba bünyeye uyum sağlamalı. Eğer bir evlilikte hani böbrek nakli yapılıyor da doktorlar üç ay bekleyelim ya da ne kadarsa bekleyelim bakalım bu böbreği bu vücut kabul edecek mi diyorlar ya. Yani, doku, uyuşmazlığı, e, doku uyuşmazlığı olacak mı diye e, bakalım diyorlar. Aynı şekilde... Yani evlilikte damat oldun, gelin oldun, adı neyse yani erkeği ve kadını ayırmadan bunu vurguluyoruz. Bu noktada yani takma bir böbrek gibi sen sürekli arıza üretiyorsun, tansiyonu çoğaltıyorsun, işte idrar zehirli geliyor filan vesaire oluyorsa ya yani mümin olarak senin niyet sorunun var. Nedir o niyet sorunu dediğimiz şey? En başta sen bütün külfetine rağmen Allah'ın kurduğu bu evlilik düzeninde terleyeceğim. Gerekiyorsa çift mesai yapacağım. Gerekiyorsa bir kulağımı duymuyor kabul edeceğim. Bir gözümü görmüyor kabul edeceğim. Dedikodular, gördüğüm olumsuzluklar rahatsız etmesin diye. Sabredeceğim. Ben de kazanacağım. Eşim de kazanacak. Biiznillah-i Teala akrabalarımız da yaptığına pişman olacaklar. Dünyada olmasalar da e ben çektiğim eziyetlerin karşılığını sevap olarak bulacağım bir cennete gideceğime iman ediyorum. Bu şaka bir teori değil ki. Bir boyutumuz daha kaldı. Ondan sonra ilave bir boyut daha var. O da nedir? İnsanın, onu vurgula, çok özellikle vurguluyorum. Annesi, babası, mesela beraber büyüdükleri ablaları, kız kardeşleri, halalar, teyzeler. Evlendikten sonra nikahla beraber yeni bir eve geçildikten sonraki biz yeni bir evi hep tavsiye ediyoruz. Bir çatının altında bir nikah olmalı diyoruz. Çocukları nikahlayıp büyük bir ekonomik zaruret, sağlıkla ilgili ciddi bir sorun yoksa o yapılmamalı. Bu bir dipnot olarak dursun bir kenarda. Gerekiyorsa bunu da konuşabiliriz. Çünkü çok soruluyor. Ashab-ı kiram aynı evde mi yaşıyorlardı diyor. Hiç vakit değil aynı evde yaşadıkları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanım sayısı kadar e, dairesi, vardı. Vardı, evet. dairesi vardı. E, sünnet de böyle. Şimdi e, burada evlenen genç kardeşlerimiz ilk evlendikleri gün, e, mesela ben erkek çocuğumu evlendirdim. E, yani sanki kız verdik gibi, hocam kızımız evden gitti gibi e, bir mazuniyet yaşadık. Hanım sustu, ben sustum. Bir gariplik hissettik. Halbuki mutluluktan hissetmemiz lazım bunu. Öyle kolay olmuyor. Yani ne bileyim bir kolun kopup bir buzdolabına koyuyorsun gibi hissediliyor insan. Yani o kadar kolay değil. Hatta kurban bayramında insan iki gün kala bir kurban seçiyor da işte fotoğrafını çekip çocuklara gösteriyorsun falan derken sonra mahzun oluyor çocuklar. Aa, bizim o hayvanı mı kestiniz diye der gibi. Nerede kaldı ki insan bu yani benzetilmesi bile doğru değil. Ee, ama anne baba tabii biz de bir gün bir anneyi babayı böyle mazul etmiştik. Dolayısıyla bu kader. Bunu ağlamaya gerek yok diyecekler. Bir iki hafta sonra ne yapıyor insan? Ee, i̇çine sindiriyor bunu alışıyor. O da geliyor benim eskiden şurada mı oturuyordum diyor. Benim eski bardağım nerede falan diyor. Bu unutuluyor çekip gidiyor, gidiliyor ama. Evlat, kız veya erkek için geçerli bu. İki açıdan bunu şöyle düşünmeli. Birincisi mesela erkek düşünmeli ki yahu 22 yaşında bir kızla ben evlendim. Ama evlenme yaşı 22'dir diye söylemiyorum bunu. Örnek veriyorsunuz hocam. Örnek veriyorum. 19 yaşında da evli olur. Yasalar 18'de kapıyı açıyor. Ee, yani o 18'de yarın yasalar değişir 16'da kapıyı açar. Yani toplum bir şeye ruhsat açtığı zaman evlilik yaşı geldi demektir. Ben ortalama 20-22 yaşları kızların evlilik yaşı olduğu için yani 22 senedir anasının nazladığı bir kızla ben evlenirken onu ana toprağından ayırdım. Evet artık akşam e, git, öbür gün git, öbür gün bir daha git. Niye evlendin o zaman sen? Ama e, yani bir kız anasını terk etti, abisini terk etti, babasını terk etti sana geldi. E bunun en azından alışma sürecinde bir gidip hasret giderme, en azından o kopma süresini böyle çok uzatmadan makul bir sürede mesela işte başka şehire gitsek bile işte bir ay sonra biz kopmadık sizden deyip gelip üç gün durma, ondan sonra iki ay sonra bir daha gelme, ondan sonra beş ay sonra gelme. Yani makul bir kademelendirerek yürekleri parçalamayacak bir şey düşünmesi Ülfetli olma yani geçinebilir, geçinilebilir, merhamet yüklü, şefkatli, anlayışlığı, konumu takdir edebilir insan olma kabiliyetimizi gösteriyor erkek açısından. Kız da ne düşünmeli? E, neticede ben evlendim canım. Madem haftada üç gün annemde kalacaktım niye evlendim? Yani abartmamam lazım benim de bunu diyebilir. E bu arada ana hastalandı. E zaten herkes gidip e, ziyaret edecek. Yani benim kaynanam bir erkek olarak ben ona kaynanam diye bakıyorsam hanımla boşanmış olsak, hanım ölmüş olsa bile o kadın benim kıyamete kadar ömrümüz olsa annem hükmünde. Hiçbir daha değişmiyor bu hocam. Boşanma kadınla ilişkiyi koparıyor. Annesiyle koparmıyor. Şeriatımız böyle. Kıyamete kadar o anne hükmünde. Bu kadar Allah'ın yücelttiği yüksekte tuttuğu, senin annen ki cennet o kadının ayaklarının dibinde duruyor kendi annenin, onun makamına getiriyorsa bunu Allahü Teala annen düzeyinde değilse de bir iki tık aşağıdan da olsa gidip senin o kadının hastalığıyla, derdiyle sıkıntısıyla ilgilenmen gerekir. Biz içeride konuşurken şeyden bahsetmiştik hocam, Anadolu irfanından bahsetmiştik. Bizim oralarda şey derler, Dört atanın hakkı da bir derler. Yani dört atanın ha bunu not alalım sadece. Dört atanın atan. hakkı bir. Ama çok fıkha uygun değil bu. Dört atanın hakkı kategori olarak aynı ama bir değil. Kendi yani annem başka. Ya o birlik, a, a, aynilik anlamında. Yani aynı de Diyelim Annenize gösterdiğiniz ihtimam, saygı, e, hürmet neyse, kayınvalidenize de. E, o türden, o türden, Ama öbür türlü zaten hocam şey biyolojik olarak kendi annenize ile olan elektrikle kayınvalidenizle olan elektrik yani bu aynı değildir. Sahte kalmasın bu söz, içi o, dolmaz gibi olmasın. Hukuk diyorsun. anlamında. Tabii an, i̇şte zaten mahremiyet. Evet. Ama bir de şu var hocam babanla annem bile aynı dinlerde. Evet. Ama dört ata aynıdır sözü doğru. Biraz. Hakkı onların değil. kategorileri aynı. Evet. Analık, babalık. Mahremiyette mesela e, kocası öldükten sonra bile bir kadının kayınpederinin babalığı devam ediyor. Kıyamete kadar ömürleri olsa o babalık devam ediyor. Onu evinde bakabiliyor, e, ona babalık yapabiliyor, beraber yolculuk yapabiliyor. Baba o. Böyle hüküm böyle. Burada ülfeti sağla derken hep biz yatırımı e, karı koca çok iyi geçinsinler dersek, bir sıkıntı çıkıyor ortaya. O sıkıntı da şu. Şimdi kadın iyi olsun, koca iyi olsun diyorsun ama bunları fanusta yaşatmıyorsun ki. Korona tedbirlerinde olduğu gibi yani virüs var. Herkes evinde dursun diyemiyorsun ki. Erkek kendi akrabalarıyla bağ kuruyor. Koptuğu zaman zaten cinnet geçirir o. Değil mi? Yani akrabalarla ilişkisi kesilmiş bir insan ne kadar sosyal olabilir? E kadın için de öyle. Ablaları var, teyzeleri var. Dolayısıyla yani bunların diş dünya ile girdi çıktıları devam ediyor. Sen eğer ülfeti sadece eşler arasında muhabbet olarak anlarsan birbirlerini takdir etme başarısı olarak anlarsak biz eğer Bunların yarın kapacakları virüslere karşı hazırlıksız bir aile kurarız demektir. O zaman işte bir teyze, Hanımın teyzesi, kocanın dayısı, o aileyi ilk ziyarette dağıtır. Neden? Çünkü ülfetten biz sadece karı kocanın geçimini anladık. Hayır, kadın koca dünyasının kimseleriyle elbette tabaka sırasına göre yani baba başka, dayı başka, dayının karısı başka mesela. Dayı mahremin ama dayı karısı mahrem değil gibi yani bir düzenleme var. Şeyde de öyle hocam yani her cuma hutbenin akabinde İmam Efendiler'in okuduğu akrabaya olan hürmet vurguluyor. Evet. Hatta belki bilmiyorum birazdan siz belki sohbetinizde ilave edeceksiniz. İnsan sosyal bir varlık. Biyolojik bir varlık değil. Bizim evlilikten anladığımız da biyolojik bir hadise değil. Sosyal bir kurum olarak evliliği kabul edersek akraba ile ülfetin ötesinde bazen tercih edeceğiniz komşularla da ...ülfet oluşturmak icap ediyor. O gelecek. Komşuluk önemli. Gelecek yani onu... ...ülfetin bir boyutu da... ...eşlerin yuva kurdukları... ...mahallenin kimliğidir. Yani... ...şimdi şehir ismi versek... ...birilerini kastediyoruz gibi anlaşılır. Mesela... ...modern... ...yaşanan bir şehirden... ...Anadolu kültürünün kaybedilmemiş olduğu hala bir katlı evlerde insanların yaşadığı bahçeli ortamda gelin olmuş birisi ya ya da evin orada tutmuş bir erkek kimlik bozgununa uğrayabilir. Alışamayabilir bu kimliğe. Çift rollü kimse, şizofrenik ahlakı olan bir tipe dönüşebilir. Aynı şey kadın için de geçerli. Dolayısıyla bütün biz bu ülfeti sağlamak için, bütün anlattığım A, B, C, D boyutlarıyla bu ülfeti sağlayabilmek için evlenirken eşler birbirlerinin biyolojik yapılarını fiziki görüntülerini beğenip evlendikleri gibi o aile ortamının çocuğu muyu, bu diye de dikkat etmeli. Bir de ben o ailenin kızı o ailenin oğlu olabilir miyim diye düşünmeli. Çok sahih değil. Sahih bir hadis değil ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakın zamanlarda bize nakledilmiş bir söz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Çöplükte biten gülü koklamayın diyor. Gül demiyor da çiçek diyor. Dikkat edin. Çöplük gülü koklamayın diyor. Yani nedir çöplük gülü ya Çöpte zaten çok değerli bir hanımefendi, ailesi bozuk. Kendisi güzel. Ama bu kadın... Bıçakla kesip anasından, babasından alıp getirebilecek misin bunu? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Bir sene, iki seneyi geçmeyecek anneler, babalar, halalar, kim varsa, arkadaşlar, hatta onun okul arkadaşları yavaş yavaş senin evine virüsü getirmeye başlayacaklar. Aynı şey damat için de geçerli. Yani çok değerli. Şöyle güzel, böyle güzel. Anne, baba, kardeşler, çevre büyüdüğü toprak türü. Yani bizim Karadeniz'liler hocam İstanbul'a 60'lı yıllarda geldiklerinde, 70'li yıllarda şöyle bir deneme yapmışlar. Çay bitkisi kopardın onu, mahsul aldın mı? Tohumunu veriyor arkadan. O tohumu da dikersen seneye tekrar sana çalılık gibi bir şey veriyor. Gördünüz değil mi? Ya, Sizinle Hamzalı'ya gittik. Gittik hocam. Trabzon o Hayrat Hamzalı'ya gitti. Orada Gösterdim yani evet, değil mi? diyemezsiniz. <gülüyor> balkonda çay da içirdim i̇çtik size. İçtik hocam. Çay da içtik. Ha? Gerçi inkıtaya uğradı ama uzun zamandır. Hocam balkon orada, <gülüyor> çay orada. Yani ben çok iyi hatırlıyorum size Murat hocamız müthiş çaylar ısmarlamıştı hocam. Şimdi Karadenizli insanlar bu mübarek bitki parada getiriyor. Getirip İstanbul'da, Beykoz'da, Silivri'de böyle güzel tarım arazini Kocaeli'nde Tohumları getirip denediler. Süs bitkisi oldu, çay olmadı ama. Çünkü mesele sadece tohum değil, onun büyüdüğü toprak da önemli. İklim arıyor, rutubetli bir iklim istiyor, tamam mı? Ondan sonra e, toprak çeşidi istiyor, on günde bir yağmur istiyor. Ondan sonra da sana çay diye bir bitki, Allah oradan veriyor. Yani sen bu toprakta çok güzel lahana büyüyor, e, çok güzel mısır büyüyor, çay da büyür diyor getiriyorsun... Emeğine yazık oluyor. İnsan da bu şekilde yani ağ kişisi çok güzel olabilir. O toprakta da büyümez. O toprağın bitkisi değil o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için ona izafe edilen sözde ne buyurur? E, yâkınma, değil mi Çöpte biten güle dikkat edin. Yani o orada büyüyen şey koku numarası yapar ama çöp bitkisi neticede gibi. Bu tabi Gene bir dipnot açalım. Yani insan bir kere kötüyse öyle gidecek. Tövbe kapatacak o manada değil. En azından sen çileli bir eğitim yapacağını bil. Gerekiyorsa toprak damperli kamyonlarla taşıyıp o topraktan buraya getirip sera kurup eziyet edip burada büyüteceğim. Yani bedava değil de emeğini vererek büyüteceğim diyorsan olabilir bu. Ya da şöyle de yorumlayabilir miyiz hocam? Yani netice itibariyle çöplükte de olsa bir güldür. Ama çöplüğe girdiğiniz zaman ayağınıza ne bileyim necis bulaşacak, paçanıza bulaşacak. Bu bedeli göze alıyorsanız evet zaten haram demiyor Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Bu riske dikkat edin buyuruyor. Şimdi hazır saksıda büyümüşü varken çöplükteki de biraz hocam masraflı bir şey. Peki o ortada mı kalacak? Yok. Onun da yok. dengi çıkacak. allah Teala neyi boş yarattı ki bu dünyada? bazen tam tersi de olabiliyor. Yani çok asil bir ailenin kızı ya da asil bir ailenin oğlu diye ev verdiğiniz çocuğunuzun beklentiniz e, tam tersi de çıkıyor. Yani çöplükte de değil ama faunus büyümüş olmasına rağmen o... meğer gibi evet. Çıkıyor. Meğer çöplükmüş o asalet diye baktığımız. Ona yapıp... biz çürük diyoruz hocam. İyi bahçenin çürük gülünü. Evet. Yani çürümüş, böcek yemiş.